Cennetin hurmalıkları, Müslüman kardeşini ziyaret edenlerin mükafatıdır 3. Emre Acar. Cenneti elde etmek, imtihanı başarmanın semeresidir. Dünya hayatındaki imtihanlar, malın ve bedenin Allah'ın yolunda verilmesiyle kazanılır. Fakat mal ve can insan için değerli ve sevimlidir. İnsandaki bu zafiyet imtihanını zorlaştırmıştır. Çünkü insana tarih boyunca, Nefse sevimli gelen şeyleri paylaşmak ağır gelmiştir. Nefse ağır gelse de, cenneti kazanabilmek için malın ve özellikle bedenin Allah yolunda feda edilmesi gerekir. Çünkü Allah, bu bedenleri bizden cennet karşılığında satın almıştır. Kul Rabbine, kendi yanındaki en değerli olan şeyi verdiği zaman, Allah katında değer kazanır. Böylece Rabbi de ona, kendi katındaki değerli olan cennetini ve içindeki nimetlerini hibe eder. Müslümanlar bedenlerin Allah yolunda verilmesini sadece cihat ameliyesine has kılmıştır. Bedenlerin Allah'a en güzel sunulduğu yerin cihat meydanlarının olduğu kesindir. Bunda hiç kimsenin şüphesi yoktur. Fakat bu anlayış bizi bedenlerin Allah yolunda satılması ancak cihat meydanlarında olur anlayışına sevk etmemelidir. Canı Allah yolunda vermek, kulun nefsini Allah'ın yapmamızı istediği amellerle kullanması, hibe etmesidir. Bu kimi zaman cihad ederek, kimi zaman namaz kılarak, kimi zamanda oruç tutarak olur. Kişi Rabbinin kendisinden yapmasını talep ettiği şeyleri bütün olarak hakkıyla ifa ediyorsa, işte bu kişi canını Allah yolunda satmış, hibe etmiş demektir. Çünkü nefis bu amelleri yapmak istemezken, o nefsini yenmiş, bedenini Allah yolunda harcamıştır. Müslümanın canını Allah yolunda vereceği yerlerden biri de, kardeşlerini ziyaret etmesidir. Kardeşlerini ziyaret ederek, nefsini hep dünyaya hizmet etmekten kurtarıp, Allah'a, Resulüne ve Müslümanlara hizmet etmeye yönlendirmiş olacaktır. Bunun sayesinde bedenini, Allah'ın isteklerine satmış, cenneti ve içindeki nimetleri de elde etmiş olacaktır. Canını Allah'a satan kardeşim, küfür ehli kendi dostlarını, kendi milletini, küfürlerini sağlamlaştırmak için ziyaret ederken, bizler, kardeşlerimiz, kendi milletimiz için ne yapmaktayız? Oturanlarla beraber mi oturuyoruz yoksa meydanlarda? Kardeşlerimizin hizmeti için koşturanlarla beraber mi koşturuyoruz? Bu soruları nefsimize telkin edip, ziyaretleşme konusunda harekete geçmeli, etrafımızdakileri bu konuda uyarmalıyız. Kardeşlerimizi ziyaret ederken bir takım meşru sebeplere tutunulmalıdır. Bu, hem ziyareti ulaştırır, hem de ziyaret etmekten geri adım attıracak şeytanın vesveselerinden uzak kalmamızı sağlar. Çünkü meşru sebepleri Kur'an ve sünnet tayin etmiştir. Vesveseler ise şeytanın telkin ettiği, kendi doğrularıdır. Müslümanın doğrusu Kur'an ve sünnetten, yanlışları ise şeytandandır. Bu sebepten ziyaretimiz meşru sebepler üzerine bina edilmelidir. İslam'ın izin verdiği meşru ziyaretler 1- Hastayı ziyaret etmek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, hasta ziyaretini Müslümanın, Müslüman kardeşi üzerindeki haklarından biri olarak saymıştır. Bera bin Azib şöyle rivayet etmiştir. Peygamber bizlere hasta ziyaretini, cenazelere katılmayı, hapşurana hayır duada bulunmayı, yemin edenin yeminini yerine getirmesine yardımcı olmayı, mazluma yardım etmeyi, davet edenin davetine icabet etmeyi ve selamı yaymayı emretti. Başka bir rivayette Müslüman'ın Müslüman üzerindeki hakkı 5'tir Selamı yaymak, hastayı ziyaret etmek şeklinde geçmektedir. Kişinin kardeşlerinin hasta olduğunu bilip de ziyaret etmemesi Müslümanlara yakışır bir hal değildir. Çünkü bu davranış Müslümandan ilgiyi, alakayı kesmenin en ağır şekillerinden birisidir. Ebu Hüreyre radiyallahu rivayet edildiğine göre, Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Allah kıyamet günü ey Adem oğlu ben hastalandım ama sen beni ziyaret etmedin buyurur. Kul da ya Rabb'i sen alemlerin Rabbisin. Ben seni nasıl ziyaret edebilirim ki der. Allah ta şöyle karşılık verir. Hatırlıyor musun? Filanca kulum hastalanmıştı da sen onu ziyaret etmemiştin. Bilmiyor musun? Eğer onu ziyaret etseydin ''Beni O'nun yanında bulurdun.'' Yine Allah, ''Ey oğlu, ben senden yemek istedim, fakat sen beni doyurmadın.'' der. Kul da, ''Ya Rabbi, sen alemlerin Rabbisin, ben seni nasıl doyurabilirim ki?'' diye karşılık verir. Bunun üzerine Allah, ''Hatırlıyor musun, filanca kolum senden yemek istemişti de, sen O'nu doyurmamıştın. Bilmiyor musun ki, eğer O'nu doyursaydın, ''Yaptığın bu iyiliğin karşılığını katında bulurdun.'' Okuduğunuz üzere Allah Sübhanehu ve Teala, Müslümana yapılmayan ziyareti kendisine yapılmayan bir ziyaret olarak kabul etmiştir. Hastayı ziyaret etmeyen Müslümanlar büyük bir güzellikten mahrum olmuştur. Çünkü Rabbi ile beraber olmaktan kaçmıştır. Evet kardeşim, Allah insanları kendini ziyaret etmeye davet ederken, İnsan Rabbini ziyaret etmek istemez mi? Allah her şeyden müstahini olmasına rağmen hasta olan kullarının yanındayken bizler neden acaba bugün beni ziyaret etmeye, hal hatrımı sormaya kim gelecek diye kapıdan birisinin gelmesini bekleyen hasta kardeşlerimizin yanında bulunmuyoruz. İnsan yaratılışındaki noksanlıklardan ötürü hata yapmaya ve günah işlemeye meyyaldir. Bu sebeple her birimizin işlediği küçük veya büyük günahları vardır. Hele ki halkın fuhşiyatta tuğyanlaştığı bu dönemde harama düşmemek elde değil. Günahkar olan adamın en çok ihtiyaç duyduğu şey ise tevbe ve istiğfardır. Ki bununla temizlensin, Rabbinin yanında temiz olanlardan olsun. Fakat gafil ve unutkanlık insanlığı tevbe ve istiğfarda geri bırakıyor. Bu durumda Müslümanlar olarak dille istiğfar yapamıyorsak, hal ile istiğfar yapmalıyız. Bunun yöntemlerinden biri de hastayı ziyaret etmektir. Melekler o kişi için sabahtan akşama, akşamdan da sabaha kadar dua ve istiğfarda bulunurlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Bir Müslüman, hasta olan Müslüman bir kardeşini sabah vakti ziyarete giderse, Yetmiş bin melek, onun için akşama kadar dua ve istifarda bulunur. Eğer akşam vakti ziyaret edecek olursa, yetmiş bin melek sabaha kadar onun için dua ve istifarda bulunur. Ayrıca onun için cennette devrilmiş meyveler vardır. Müslüman, hayaya ve edebe dikkat eden bir şahsiyete sahiptir. Nerede olursa olsun Allah'tan korkup edebini elden bırakmaz. Müslüman, kardeşini ziyaret etmeye gittiğinde dahi, İslam ona hangi edepleri koymuşsa ona dikkat etmeye çalışır. İslam, hastayı ziyaret etmede bir takım edepler koymuştur. Şöyle ki, 1- Hasta ziyaretine giden kimse, bu hareketiyle peygamberin emrini yerine getirdiğinin bilincinde olmalıdır. 2- Hasta kardeşini ziyaret eden kimse, ziyaretinin hasta kardeşi için, hayra vesile olacağına inanmalıdır. Zira hasta, bundan dolayı mutluluk duyar ve kısmen de olsa rahatlar. 3. Hastanın nasıl olduğunu, bir şeylere ihtiyacı olup olmadığı sorulmalıdır. 4. Ziyaret için uygun bir zaman seçilmeli, uyku gibi müsait olmadıkları zamanda ziyaret yapılmamalıdır. 5. Temiz ve derli toplu bir kıyafet giyip kir pas içinde, Dağınık elbiselerle ziyarete gidip başkaları rahatsız edilmemelidir. 6. Ziyarete gidilen eve kapı çalınarak, selam vererek girilmelidir. 7. Hastaya ibadetini nasıl yaptığını, nasıl abdest aldığını, nasıl namaz kıldığını, işlerini nasıl gördüğünü, borcu ya da alacağının bulunup bulunmadığını sormak, eğer borcu ya da alacağı varsa ona vasiyette bulunmasını tavsiye etmek gerekir. Nitekim birçok hasta, hastalık halinde geçerli olan bazı hususları bilmemektedir. 8. Hastalık hali bir fırsat bilinmeli ve hasta kişi, kendisi için faydalı olan istiğfar, tevbe, insanların hakkını ödeme gibi konularda yönlendirilmelidir. 9. İnsan, hastanın durumunu göz önünde bulundurmalı ve onun masraatına göre fazla kalıp kalmamaya karar vermelidir. Eğer çok kalmak, hastayı memnun ediyorsa kalınmalı, rahatsız ediyorsa ziyaret kısa tutulmalıdır. 10. Hasta ziyareti, insana Allah'ın kendisine vermiş olduğu sıhhat nimetini de hatırlatmalıdır. Zira insanoğlu, Allah'ın ona bahşetmiş olduğu birçok nimetin kıymetini, ancak onları yitirdiği veya yitiren birilerini gördüğü zaman anlar. En fazla dikkat etmen gereken noktalardan biri de, Hastayı hayırlı işler yapmaya ve hayır şeyler konuşmaya yönlendirmektir. Mesela Allah Sübhanehu ve Teala kuluna hastalık vermekle onun için hayır dilemiş olabilir. İnsan bu durumda zikirle meşgul olur, Kur'an okur gibi cümleler sarf ederek hastaya yol gösterebilir. Hasta ziyaretinde dikkat edilmesi gereken bu edepler, Riyazu Salih'in kitabına şerh yapan Muhammed bin Salih, el Useymi'nin kitabından alınmıştır. Daha geniş bilgi için bu kitaba başvurulabilir. Müslümanlar olarak kardeşimizi ziyarete gittiğimizde, bu edeplere dikkat edersek, hasta ziyaretini daha güzel hale getirebiliriz. 2. Müslüman kardeşini sevdiğini haber vermek için ziyaret etmek Müslüman, Müslüman'ı sevmek zorundadır ki, İmanı kemale ersin ve cennete girmesine vesile olsun. Kardeşini sevdiğini söylemesi kalpleri birbirine daha çok bağlayacak. Ülfeti artıracaktır. Bunu ziyaret yaparak söylemesi işi daha ciddi hale getirecektir. Oysa bugün kardeşimizi sevdiğimizi ayaküstü denk geldiği zaman söylüyoruz. Karşımızdaki de söylediğimiz konuya çok önem vermiyor. Sıradan bir şey yapmış olarak algılıyor. Fakat Kardeşimize sevdiğimizi söylemek önemlidir. Enes bin Malik radiyallahu an anlatır. Bir adam peygamberin yanında otururken birisi ona uğradı. Peygamberin yanında oturan kişi, Ey Allah'ın elçisi, ben bu adamı seviyorum dedi. Peygamber ona, sen ona kendisini sevdiğini bildirdin mi diye sordu. Adam, hayır diye cevap verdi. Peygamber, ona kendisini sevdiğini haber ver buyurdu. Başka rivayette ona kendisini sevdiğini haber ver. Çünkü bu ikinizin arasındaki sevgiyi daha kalıcı ve sabit kılar buyurur. Enes bin Malik anlatır. Adam kalkıp o adama yetişti ve ona seni Allah için seviyorum dedi. Adam da ona beni kendisi için sevmiş olduğun Allah da seni sevsin dedi. Bu konuda alimlerden Muhammed bin Salih el-Usemin şöyle der. Bu söz... Sevgiyi onun kalbine yerleştirir. Çünkü kişi, senin onu sevdiğini öğrendiği zaman o da seni sever. Bununla birlikte diller telaffuz etmese bile kalpler birbirlerini tanır, birbirleriyle kaynaşırlar ve birbirlerine yakınlık duyarlar. 3. Tebliğ ve nasihat etmek için ziyaret etmek Hayır, üzere bir ümmet oluşumuzun en belirgin alameti, insanlara tebliğ etmemizdir. Tebliğ, insanların yaptığı yanlışları Kur'an ve sünnet ışığında düzeltip kişilere doğrular ulaştırmak için yapılan çalışmanın adıdır. Yani iyiliği emretmek, kötülükten uzaklaştırmaktır. Müslümana yapılan emri bil maruf, nehyanil münker, nasihat olarak adlandırılır. Müslümanın dinini ayakta tutan, Müslümanlığını bozulmadan muhafaza etmesine yardımcı olan Birbirlerine yaptıkları nasihattir. Bunun müsebbibi ise peygamberin sallallahu aleyhi ve sellemin şu sözüdür. Din nasihattir. Kimin için ya Resulallah? Allah'a, kitabına, peygamberlerine, emirlere ve bütün Müslümanlaradır. Kafire yapılan emri bil maruf, nehyanil münker ise tebliğ olarak isimlendirilir. Müşriğe yapılacak en büyük tebliğ ise, şirkten uzaklaşmaya, bir olan Allah'a kul olmaya davet etmektir. Bu bütün peygamberlerin ortak daveti ve biz Müslümanların da en önemli görevidir. Vahyin Müslümana yüklediği en önemli görev, din kardeşine nasihat etmesi ve müşrik olan insanlığa da tebliğ yapmasıdır. Müslümanın bu iki görevi uygulamasına aracı olacak olan en büyük etken ise ziyaretleşmedir. Ziyaretleşme sayesinde bir toplum ıslah veya ifsat olur. Ziyaretimizi böyle önemli olan İslami görevlerimizde kullanırsak, toplumumuz bizim ellerimizle ıslah olacaktır. Bu da bize Rabbin rızasını, cennetini ve peygamberin vaat ettiği kırmızı develerden daha fazlasını kazandıracaktır. Tebliğ ve nasihat için ziyarete gidildiğinde, şu edeplere dikkat etmemiz gerekir. Tebliğ ve nasihat için gitmeden önce anlatılacak konulara tebliğ edilecek kişilerin kalplerinin ısınması için onlara dua etmek. 2- Tebliğ ve nasihati yapacağımız kişilere hata ve yanlışlarını sen kafirsin, senin sürekli yaptığın şu hatayı düzeltmek için nasihat etmeye geldim gibi cümleler sarf ederek mahcup etmemek. 3- Yapacağımız nasiyati ve tebliği, ketmetmeden anlayabileceği bir belagatte, açık bir dille anlatmak. 4. Tebliğ ve nasihat yapmamıza sebep veren hataların neden kaynaklandığını gözlemlemek, o hatalardan kurtulabilecekleri çözümler sunmak. 5. Yaptığımız tebliğ ve nasihatin anlaşılıp, etki edip etmediğini gözlemleyip, etki etmemişse tebliğ ve nasihate sonuna kadar devam etmek, Nasiyati ve tebliği bir kere has kılmamak. 6. Tebliğ ederken konuştuğumuz konulara vakamızdan canlı örnekler sunmak. Bu kişinin doğruyu bulmasına ve konunun daha iyi anlaşılmasına yardımcı olacaktır. 7. Anlattığımız konularda karşı tarafı amele teşvik etmek için biraz cehennem ile ürkütmek, biraz da cennet ile umutlandırmak. 8. Tebliğ ve nasihat ederken, konuları ayet, hadis ve sahabe sözleriyle söylemek, kendimizden cümleler kullanmamak. 9. Tebliğ ve nasihat ederken, sonda anlatılması gerekeni başta, başta anlatılması gerekeni sonda anlatmamak, konularımızı önemine göre sıralamak. 10. Tebliğ ve nasihat ettiğimiz kişilere karşı, sözlerimizde, amellerimizde, giyim ve kuşamımızda, Edebimizde çelişkiye düşmemek, takva ve ihlas sahibi olmak. 11- Tebliğ ve nasihat ettiğimiz kişilerden maddi yönden bir şeyler temenni etmemek, özellikle vakamızdaki tebliğciler hep cebe yönelik konuştukları için insanlar onlardan bu nedenle nefret etmişler. Bizler de bu noktaya dikkat ederek bu kötü imajı silmeye çalışalım. 12- tebliğ ettiğimiz kişi konular üzerinde cederleşmeye gittiğinde aynı tonla karşılık vererek kavganın önünü açmamak, Müslüman tebliğ yaparken kılıç sallamadığının, kelam kullandığının farkında olmalı, kelamını yumuşak bir dille telaffuz etmelidir. Bu ve buna benzer edeplere dikkat edersek, tebliğ ve nasihatlerimizde bir netice elde edeceğizdir. Yukarıda yazdığımız ve yazamadığımız, Burun dışındaki İslam'ın izin verdiği meşru sebeplere yapışarak din kardeşlerimizi ziyaret edebiliriz. Belki bu sebepler sayesinde ziyaretleşmeyi alışkanlık haline getirebiliriz. Rabbim hepimizi anlattıklarımız, dinlediklerimiz ve okuduklarımızla amel etmeyi nasip etsin. Allahümme amin. Selam ve dua ile davamızın sonu alemlerin Rabbine hamd etmektir. Bu yazı Tevhid Dergisi'nin 18. sayısında yayınlanmıştır.